Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin. İlahi evumiddin. Ama ba'd, Değerli arkadaşlar, Değerli kardeşlerim, İmam-ı Nevi Rahimahullah'ın, <gülüyor> riyad Salihin adlı, Bu hadis derleme kitabını,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 Sözünü nakletmiştik. Ne demiştik? Muhammed bin Hamdül buyuruyor ki hangisi ağır basarsa korkuya da kafü kafü ya da raja. Allah'tan korku ağır basarsa ya da raja ümit var olma. Ağır basarsa kul ne yapar? Helak olur diyor Kul helak olur. Yani bakarsın ki kul yani batmış Allah'ın gazabını azabını hak edecek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 Allah Teala diyor salih kulundan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve ufavdu emri il Allah. Ben işimi, emrimi Allah'a ne varım? Vekalet ederim. Allah'a bırakırım. İnne Allah'a basirun bil ibad. Allah kullarını ne var? Görendir. Basir. Kaçmak yok, kaçış yok yani. Bilendi dedi ki adam Mekke'de hocam diyor bir şurada Karde arkamızda fotoğraf çekelim. Anımız olsun diyor. Halbuki Allah Teala onu görüyor. Melekleri şahit. "Tebakahu Allahu seyyati ma Allah Teala da bu kulu ne yaptı? Korudu. Neyden korudu? O insanların, Allah'ın düşmanlarının, müşriklerin kâfirlerin yapmış olduğu hilelerin, hilelerden korudu. İmam-ı Nevi burada bu bapta bizlere Ebu Hüreyre hadisini naklediyor radiyallahu anh. Bu hadis muttفقun aleyh hadislerden. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor Ebu Hureyre. Dedi ki Aleyhissalatu vesselam قال الله عز وجل Allah Teala şöyle buyurdu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kutsi hadis. "Ana 'abdi bi. Ben kulumun beni zannettiği zan üzerindeyim."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 Rabbini ona nasıl bulur? İhsan etmeyen, ona onun zannı olarak yaklaşan bir Rab bulur. Ve ene ma'ahu haythu yedkürni. Beni nerede zikrederse ben onunla beraberim diyor Allahu Teala Teala. Bazı batıl ehli, tahrifçiler, muharrifler allah Teala'nın her yerde olduğuna dair bu hadiste ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. Yani, ehli sünnet vel cemaat Selefi Salih'in yolundan giden Selefiler itikad ediyorlar ki Allah Teala nerededir arkadaşlar? Arşının üzerindedir. Değil mi? Arşının üzerindedir. Allah Teala yer ve göğü yarattı. Kaç günde yarattı? Altı günde. Sonra arşına istiva etti. Ama dedi ki her yani, çok söylüyoruz bunu. Ehli Sünnet ve'l Cemaat ne var bu dini?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 içine buradan girmesin. İtikadını bozmasın. Çünkü Allah Teala bizden onun arşının üzerinde olduğumuza olduğuna iman etmemizi istiyor. Kendini bize bu şekilde anlatmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberi kendini kendini bize bu şekilde anlatmış sünnetinde. Eğer böyle ufak tefek şüphelerle yıkılacak olursak ne oluruz? Perişan olur, tavırmaz oluruz. Peki maiyet nedir arkadaşlar? Yani maiyet Allah Teala ben onunla beraberim diyor. Mahiyet denince Allah Teala'nın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 Şimdi Allah Teala'nın beraberliği de evet Allah Teala arşının üzerinde arşına istiva etmiş. Kullarıyla nasıl beraberdi? Nasıl bir beraberlik? Bir mutlak beraberlik var. Bir mukayyet, bir an, bir khas. Allah Teala kullarını görür. Kullarını bilir, yaptıkları bütün amelleri bilir. Bu bakımdan herkezle beraberdir bu manada, manyet. Bir de Allah Teala'nın hususi beraberliği var. O da destek olması. Ne diyor mesela allah Teala Musa ile Firavun'a ve Musa ile Harun'a İzhebâ İzhebâ inni ma Siz gidin Firavun'a gidin. inni esma'u Bu ara. Ben diyor ne haberim? Siz gidin Ben görüyorum ve işliyorum. Mayyet ifadesi Arapçada burada allah Teala'nın mesela Musa ile Harun'la kullandığında sizinle beraberim. Yani sizin destekçinizim.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 Oman تَقَرَّبَ elihi شِبْرًا تَقَرَّبْتُ tu elihi ziraan. تَقَرَّبَ tıkarb شِبْرًا تَقَرَّبْتُ tıkarb tu Kim diyor Allah tabi buyuruyor, Bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşin yaklaşırım. Oman تَقَرَّبَ elihi ziraan. Kim bana bir arşin yaklaşırsa, تَقَرَّبْتُ tu elihi Ben ona bir kulaç yaklaşırım. وَإِذَا eğer akbela kim diyor bana yürüyerek gelirse. اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُوا Ona koşarak gelirim. Bakın bu sıfatlar allah Teala'nın kulun yapmış olduğu fiillere karşılık yapmış olduğu fiiller. Sen allah Teala'ya yürüsen o sana ne yapar? Koşarak gelir. İkinci hadis Cabir İbn Abdullah hadisi radıyallahu anhuma أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل bi بثلاثة أيام جابر ابن عبد الله diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün önce ölmeden dünyadan ayrılmadan 3 gün önce şöyle derken işittim. لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Rivayetü Müslim, bu da İmam Müslim'de var diyor. Sizlerden birisi ancak nasıl ölsün? Öldüğünüzde hangi hal üzerine ölün diyor.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 Rabbim benim gibi milyarca mahlukat etmiş yaratmış. Rabbim bu mahlukatı içinden insanlığa hitap etmiş. Seslenmiş. Vahiy indirmiş. Peygamber göndermiş. Değer vermiş. Ve bu Rabbim günahları affedeceğini, şirk hariç eğer kul ölürse şirk üzerine. Bundan tabi tövbe etmediği takdirde biliyorsunuz ehl-i sünnet ve cemaat ne iman etmekte, itikad etmekte. Bir kimse şirk ve diğer günahlar tan tövbe etmeden ölürse o şirk ne olmaz arkadaşlar af olmaz abi insanın şirki yok günahlar üzerine öldüyse Allah'ın dilemesine meşhitesine bağlı dilerse affeder dilerse affetmez ama şirk öyle pis öyle iğrenç öyle kötü bir günah ki tövbe edilmeden öldüğü takdirde bir ümit yok üçüncü hadis Enes radıyallahu anh hadisi قال semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, قال allah Teala yabne Adem. Diyor ki Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Ey Ademoğlu bakın deminden dedik ya. Yani Allah-u Teala binlerce mahlukat yaratmış değil mi? Bakıyorsunuz. Yani milyonlarca sayısını bilmiyoruz. Cemaat var. Akılsız varlıklar var değil mi?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 Kendine çekidüzen verirsin, şey yaparsın. allah Teala diyor ki, يَبْنَ Adem, ey اَيْا oğlu. Bize sesleniyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hani, sana kullarım benden sorarsa, اِذَا سَعَلَكَ اِبَادِ اَنِّي فَاِنِّي خَلِبًا Ben onlara yakınım. bu دَعْوَ تَدَّعِ allah Teala burada bu kadar ayetlerde bunları söylerken, kullar hala ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar insanlar?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 Tamam şirkine yaptık. Özel bir işaret ettik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onu ayırıyor. İnne <gülüyor> Allah la en yushrake bihi. Allah Teala kendisine ortak koşulmayı bağışlamaz, affetmez. Ve limen yaşa. Bunun dışındakileri de dilediğine bağışlar. لو بلغت ذنوبك عنان Bakın günahların diyor ey Adem oğlu. Bundan daha büyük bir müjde var mı ya? Günahın gök Yüzü dolusunca olsa bile bunu bağışlarım diyor Allah'a. u Teala. İster ki allah Teala'ya dua et. Allah-u ümit besin. allah Teala'ya Teala dua et. İnni karib ben yakınım uci bu davetet dair. Dua edenin davetine icabet ederim. Aleyhisselatü vesselam da ibni Apma'sa ne diyor? El tefes el illâ, ve tefes te İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep ettiğinde Allah'tan yardım talep et. Hep Ne var?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 bu ne kadar çok olduğunu önemsemeden, onları affeden bir Rab var. Bir yaratıcı var, bir Allah var. Bunu da bileceksin. يَبْنَا اَدَمْ اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَن۪ي بِقُرَابِ الْعَرْضِ خَطَاءًا Diyor ki Allah Teala, ey Adem onu, ey sen, diyor bana yeryüzü dolusunca hata ile gelsin, yeryüzü dolusunca günahla gelsin, yani dedik ya, düşünün günah. ثُمَّ Bakın işte burada çok önemli otuz. Sonra diyor bana geldin yeryüzü dolusunca günahla. Ama öyle geldin ki diyor la تُشْرِكُ şey شَيْءًا Bana hiçbir şey ortak koşmadan geldin. Yeryüzü dolusunca günah içki, zina, kumar, faiz, hırsızlık, adam öldürme. Bunu sayın sonuna kadar. Şirk hariç. Yeryüzü dolusunca kumbara çok birikmiş, taşmış.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 ben de sana diyor yeryüzü dolusunca mağfiretle gelirim. Yeryüzü dolusunca sana mağfiretle gelirim. Çok önemli hususlar arkadaşlar. Hatta böyle bir kıssa anlatılır, hikaye anlatılır. Üç ülkenin vatandaşı, iş adamları, zengin iş adamları birbirleriyle ticaret yapıyorlar.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 dalaleti bu adamın sapıklığı inanın Allah katında az önce bahsetmiş olduğumuz adamlardan daha kötü ve daha çirkin ve daha pis ve yakınlaş kıyas edecek bir durum yok. Bunu Muhammed bin Abdullah İbrahimullah Kitab-ı Tevhid'ini okuturken öğrencilerine bir haber naklediyor öğrencilerine. Dersin sonunda Kitab-ı Tevhid bitmiş. Onlara okutmuş. Diyor ki, "Duydunuz mu?" E diyor ahali, Falanca yerde diyor bir tane diyor çocuk annesiyle diyor zina etmiş. Herkes diyor ki Subhanallah, la la illa billah. Nasıl olur, ne iğrençlen. Bunlara diyor ki biz sizinle diyor falanca zamandan beri bir müddet zaman diliminde şirki okuduk, şirki öğrendik. Allah'a ortak koşmayı tedarus ettik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 İşte bu ne zaman gerçekleşiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kalpte Allahu Teala'yı takdir ettiğiniz zaman, hakkıyla bildiğiniz zaman, onun azametini tamarlarınıza kadar çektiğiniz, hissettiğiniz zaman. Allah-u Teala'na ne diyor Mekke'li meşrikler kadri, kadrihi. Onlar Allah hakkıyla ne yapamadılar? Takdiri takdir tanımadılar. İnanın bugün bir tarikata giden, bir tarikata bağlanan, şeyhinden medet uman, ondan ümit besleyen adam Rabbinin hakkıyla ne yapamadı? Takdiremedi. İnansaydı, bilseydi Biraz bunlarla alakalı ayet hadis okusaydı Rabbinin azametiyle alakalı. Ne demek ya Allah Teala bir emir buyurduğunda ne diyor? Bütün melekler ayılır kendinden geçer diyor. Hatta izâ ya an bihim ne diyor ayette? Onların kalplerinden korku giderildiğinde kimlerin meleklerin. "Kâlû mâ rabbukum?" derler ki birbirlerine Rabbiniz neyi buyurdu?" melekler diyor bakın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 beraber olarak birleştirilerek yaşanması gerektiğini alacağız. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Bu hafta bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfurullah ve tur